Buhranlarımız şu muhteşem kainat kitabındaki ahenk, eşyanın birbirine destek olması ve birbiriyle baş başa, omuz omuza vererek bir bütün teşkil etmesiyle devam etmekte. Her türlü yıkılım ve tahripse birbirine zıt akımların çarpışmasından meydana gelmektedir. Cereyanlar arasındaki müsaadenin şiddeti nispetinde de tahrip fazla olmaktadır. İnsan cemiyetleri de öyledir. Duygu, düşünce, tasavvur birliğiyle bir araya gelmiş ve aynı terbiyeyle ruhta kemale ermiş bir toplum, fevkalade bir nizam içinde ve istikbal vaadedicidir. Farklı düşünce ve mütalalarla gelişmiş ve iyi bir terbiye görmemiş yollarsa, içinde ihtirasların, kinlerin, nefretlerin kol gezdiği bir kargaşa ve huzursuzluk topluluğudur. Ve bu topluluğun hayır adına vaat ettiği hiçbir şey de yoktur. Böyle bir telatumu envac, yani dalgaların birbiriyle çarpışması için de, ferdin kararını bulup oturaklaşması, milletinde sükunet ve istikrara kavuşması ise, zorlardan zor, belki de imkansızdır. Ve hele toplumun ana müesseseleri, çalkantının merkezüstü durumundaysa. Evet, işte o zaman cemiyet, bütün bütün nizamsız ve dolayısıyla de binbir fezaat ve ürpertinin oynaşıp kaynaştığı bir kaos haline gelmiştir. Oysaki kainattaki ilahi nizam ve ahenk gibi insan cemiyetlerinin de düzenli olması hem tabiattaki alem şumul armoniye uyulması bakımından hem de fıtrat kanunlarıyla çatışılmaması açısından lüzumlu ve zaruridir. Kainat kitabındaki umumi ahenge uymayan her hareket bir fiyasko, bu yanlış hareketin kurbanı olan toplumda bir tarihsizler yığınıdır. Bu itibarla ard ardardan neticesiz tazdiklerin, misilleme adıyla karşılıklı tecavüzlerin fasit daireler teşkil ettiği bir cemiyette, Anlaşmazlıkların, kararsızlıkların ve hele kalp ve ruh yetersizliklerinin meydana getireceği kargaşa öyle korkunç bir kasırga halinde etrafı saracaktır ki, onun dehşetinden kimse ne olup bitenleri ne de onların gerçek sebeplerini düşünme ve araştırma fırsatını bulamayacaktır. Ve tabi bu arada peşi peşine cereyan eden müsaademelerden millet ağacı tekrar ber tekrar sarsılacak, yer yer yuvalar yıkılıp gidecek, fertler de şaşkına döneceklerdir. Bari bu korkunç yıkılış karşısında inanç ve düşünce planında toplumun imdadına koşanlar, nizam anlayışına, yenilenme inancına, İkna kabiliyetine, ihlas ve samimiyete sahip olsalardı. Heyhat ne gezer? Aslında bunların hemen hiçbiri ne berrak bir dünya görüşü, ne bir ilk plan ve sistem, ne de bir mukadderat endişesiyle bu işin içine girmiş değillerdi. Belki büyük bir kısmı itibariyle tehlikeyi bu ilk sezen ve irkilenler dahi fevkalade hissi, fevkalade kindar ve nefsanilikleri uğruna her türlü tagallübe, tasalluda, tahakküme evet diyebilecek kadar ham ruhlu kimselerdi. Ne acıdır ki hiçbir düşünce ve anlayışla izahı kabil olmayan bu kavgada, daha doğrusu bu curcuna da, en çok kadre uğrayan ve devamlı sarsıntıya maruz kalan da masum halk yığınları oluyordu. Yüzlerce yıllık harsı ve tarihi değerleriyle kaynaşmış, bütünleşmiş bu saf yığınlar, nereden gelip, nereye gittiklerini, kimin hesabına hareket ettiklerini bir türlü kestiremeden dalaletten dalalete sürükleniyor ve fevkalade bir şaşkınlık içinde yüzüp gidiyorlardı. Ve hele kendisinden ışık ve işaret beklediği münevverinin mazi ve mefahirini inkar edişi, nesepsizliğe pey çekişi onu bütün bütün yolsuzlaştırıyor, soysuzlaştırıyor ve uğursuzlaştırıyordu. Nihayet binbir kötü niyetle toprağımızın bağrına serpilen yümünsüz tohumlar boyatıp gelişince, cemiyette her kesimiyle müsaademeye hazır düşman kamplar haline geldi. Bir tarafta her türlü ibahiliği, yani her şeyi mübah saymayı hoş gören ve bir çırpıda bütün mukaddeslerini silip geçen, bütün milli değerlerini tezyif eden uğursuz ve serazat bir güruh ki, maazallah bunların eline düşen fert, hiçbir kayıt altına girmeyen bir serseri, Yuva, Hollywood artistlerinin barındığı bir pavyon, toplumda binbir maskaralığın kol gezdiği bir karnaval vaziyeti arz ediyordu. Böylece de zaten asırlardan beri içtimai erozyonlarla aşındırılmış milli ruh bu uğursuz ellerde tamamen felce uğratılarak yatağa düşürülmüş oldu. Keşke bu menfi hareketler karşısında kendi ruhuna sahip çıkmak isteyenlerin davranışları, yürekten, yiğitçe, merhametli ve müsbet olsaydı. Heyhat! Bunlar da bir kısmı itibariyle beklenen dengeyi kuramadılar ve topluma emniyet telkin edemediler. Aksine bunlar da aşırıla, kısmen aşırılıkla mukabele ederek pek çok güzel, doğru ve yararlı şeylere kıydılar. Bu kör dövüşünde nice defa hak, hem de yine hak uğruna katledildi. Kaç defa yanlışlar doğru, doğrularda yanlış gösterilerek kitleler aldatıldı ve yığınlar birbirine düşürüldü. Yer yer hasım kamplar arasında patlak veren kavgalar her iki zümreyi de eritip tükettikten başka, milli bünyede de kapanması güç rahneler açtı. Evet, bu umumi curcuna da, her an yüzünü ekşitip dişlerini gıcırdatan ve karşısındakinin gırtlağına sarılmak için bahaneler arayan gözü dönmüş mülhit ruh zaten bugüne kadar zararlı ve tahripkar olmuştu. Buna karşılık müdafasını makul bir sisteme bağlayamamış ve kin'e kinle öfkeye öfkeyle mukabele eden safterun toy ruhlarda muazeneyi koruyamamış, yanlış hareketlere girerek hasımlarının eline koz vermişlerdi. Ve işte böyle, bir tarafta bütün milli değerlerini red, mazi ve mefahirini inkar eden ve yabancılaşa yabancılaşa tamamen mahiyet değiştirmiş, hürmetsiz, sevgisiz, tarihsiz, inançsız ve iştahlarının esiri sefil varlıklar, bir tarafta da bu hilkat garibelerine karşı bir ölçüde öfkeyle, tecavüzle, mukabele eden, mücadele ruh ve düşüncesini henüz kavrayamamış heyecanlı delikanlılar. Millet yıllar yılı bu zıt akımlardan meydana gelen dalgalarla pençeleşti, girdapları göğüsledi, tekrar tekrar hırpalandı ve defalarca ümitsizliğe terk edildi. Şimdi bütün milletçe bu zararlı akımları nötre edecek, hakikate saygılı, hakkın hatırını her şeyden üstün tutan, akıl, izan ve insaf sahibi, dimağı aydın, gönlü nurlu, ruhu çok yukarılarda pervaz eden ve atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bütün milli değerlerimize, örf ve adetlerimize, sanat ve kültürümüze, ahlak ve terbiyemize saygılı ve hürmetkar ve beklentisiz kendini milletini yükseltmeye adamış fertler beklenmektedir. Bunlar asırlardan beri bizi ayakta tutan milletin ruh kökünü ve tarihi değerlerine devirici olmayacak, bilakis onlara gelişen dünya şartları karşısında candalık kazandıracak ve onları milli bünyenin birer parçası sayarak sahip çıkacaktır. Millet benliğinin böyle kahrolup gitmekle yüz yüze bulunduğu bir dönemde onun kurtarılma vazifesini üzerine alan mukaddes çilenin sahibi bu hasbi insanlar yıllardan beri içten içe toplumu kemiren dahili kokuşma ve sürtüşmeleri bertaraf ederek Yığınlar arasında bir sulh çizgisi teminiyle bugüne kadar her kullanılışında cemiyetimizi daha idar eden, her iki zümrenin köhne metotlarını, zararlı taassuplarını, inhisarcı düşüncelerini ortadan kaldırıp en olgun insanlara yaraşır şekilde, her hayrı alkışlayacak, her kötülüğü de tesirsiz hale getirecektir. Cemiyetin başarılarının hat safhaya vardığı, Gerçek düşmanlık ve düşmanlarımızın apaçık ortaya çıktığı, bağlı bulunduğumuz dünyayla aramızdaki diyaloğun her gün biraz daha kuvvet kazandığı bu günlerde milletçe fevkalade ümitliyiz ve dirileceğimiz inancını taşımaktayız.